Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Küçük bir kitapçığımız var. Onu okuyoruz hep beraber. Tevbenin şartları ve tevbeyle ilgili bazı hükümler. Raşid bin Hüseyin el-Abdülkerim yazmış. Tercüme Muhammed Şahin'e ait. Allah Teala buyurdu ki,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 Çünkü güneş battığı yerden çıktığında ameller sona erer ve tövbe kabul edilmez. 3. İşlediği günaha samimi bir şekilde tövbe ettikten, tövbe ettikten sonra tekrar dönen kimsenin ilk tövbesi kabul olunur fakat bir daha tövbe etmesi gerekir. Evet. Kitapçımız burada sona eriyor. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah'tan, amin.